Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala ilaci zlubina Muhammed Vasitay cevahiri kainat Ve hulasay cevahiri mevcudat Anhoşbu ya'mberi nesim عن حشوي و انك لعلى خلق عظيم نبي و شفيعنا محمد مصطفى ر صلوات بل بلن هوا وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوها حرم بزم قرب اوقاتنا محمد مصطفى Şabekler muarifan, Hatib meclis fil devsian, Kıble aşikan, Ahmed müştebara salavat. Ağzı Allah'tan Şeytan radim. Bismillahi R Rahman fi salat hem والذين هم عن الله مورضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الآية صدق الله العظيم الجليل الجبار وبلغ رسوله النبي الحاشمي العربي المكي المدني المختار فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا ''Mineşşâhidîneşşâkirîne bi kalbin selîm'' yine ayeti i başlamazdan mukaddem Sultanımız Sultan-ı Enbiya, Şefî-i Ceza, Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'in üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin fazayrı hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim, badede dualar edelim. Olaki ki Teala ve Tekaddes Hazretleri ettiğimiz dualarımızı dergah-i izzetinde ahsen kabul ile makbul eyleyen, usullarımızı affeyleyen, Böyle cami-i şerife toplandığımız gibi Sultani embiya enbiya efendimizin firdevs-i cennetinde böylece haşli i cem Amin. evvela bu fakirin lisanına habd-u halal hata ve zelaldan hıfz-i himaye eyleye. Amin. Cümlenize cümlemize dinleyip belleyip mucebi muktazasınca ameller tevfik eyleye. Amin. Tevfik ne refik eyleye. An Malik radıyallahu anh, An'an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Kâle, men salla aleyhye salâten, Sallallâhi aşre salavatin, Ve hatta anhu aşre hatiyetin, Ve rafâlehu aşre derecâtin, Ve fî rivayetin aşre Sadaqa Rasulullah ve netaga Habibullah Ravisi enesik Malik Radiyallahu anhüma Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor Men kadın erkek Kadın erkek Benim özerime bir kere Levat-ı Şerife okursa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâlihi ve sahbi ve sellim hangi çeşit salavat-ı şerife okursa okusun Allahu Teala bu kimseye on rahmet inzal edip on rahmet lütfedip defterinden on günahını mahveder <gülüyor> kendi bir kere salavat-ı şerife getiriyor Halik-i Zülcelal'ımız on rahmet lütfediyor. Defterinden on günahı da mahvediyor. Elhamdülillah. Ve cennette on derece yahut evet on hasene ikram eder. Cennette on derece bir rivayete göre de Halik-i sevap defterine on hasene yazar. Kendi bir salavat-ı şerife okurur. On defa Allah'ımız rahmet buyurur. Defterinden on günahı mahvolur. Cennette on derece kazanır. Bir rivayette amel defterine onda sevap yazılır. Elhamdülillah. Halid-i Zülcelal'ımız Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor, 3-5 gündür devam ederiz, bir türlü bitiremedik, şimdi bir daha elimize aldık. İnşaallahü Rahman, biraz devam edeceğiz. Allah'ımız suhulatlar lütfetsin, Amin. ameller lütfetsin. Estağzubillah, bismillah, qad eflehal mü'minun, ellezinehum fî salâtihim hâşi'ûn ileh el ayah muhakkak felah buldu korktuğundan kurtuldu umduğuna nail oldu kim mümin olanlar imanı olanlar elhamdülillah lakin halikü'zül celalimiz ellezînehu fi salâtin hâşîûn namazını huzurla husu kılanlar Korktuğundan umduğuna nail oldu. Namazı huzursuz, taharatı belirsiz, abdesti perişan, tadili erkanı yok, ibadetine ehemmiyet vermiyor. Atması benden, devmesi senden şekilde kılıyor. Böyle olmaz. Rabbimiz huzurla, huşula olan amelleri kabul ediyor ve korktuğundan kurtarıp umduğuna nail ediyor elhamdülillah. Ve anillahi emrudun beyhude kelam ve amelden irraziden nerede korktuğundan kurtuldu umduna nail oldu. Vellezihum lizekati failun mallarından Vacip olan zekasını eda edenler de korktuğundan kurtuldu, umduğuna nail oldu. Zeket bahsindeydik. Birkaç gündür konuşuyorduk. İmkânını da bulamadık. Şimdi zeketteyken yarım kalan kelimelerimizi bitirelim inşallah. Evet efendim. Zeket, zeketin hadisleri okunmuştu dünden, ayeti celilleri okuduk. Bugün de Kurratul Ayn kitabından bir zat şöyle buyuruyor. Zeket veren, malının zeketini veren, havaceyi asliyesinden fazla, 20 miskal altını 200 dirhem gümüşü, bundan ziyade olan malı varsa onların zekatını veren birinci kat gökte ismi Kerim'dir. Birinci kat gökte melekler arasında ismi Kerim yazılı. İkinci kat gökte ismi Cud, ismi Comat diye anılır. Üçüncü kat gökte Mutir, Allah'a itaat eden kul diye yazılı ve öyle melekler arasında söylenir. Dördüncü kat gökte sahih, sehavetli değil. Beşinci kat gökte makbul, Allah'ın makbul kulu. Neye acele konuşuyorsun? Keske bitirmek istiyorum. Beşinci kat gökte makbul, Allah'ın makbul kulu değil, melekler arasında zekatını verenler böyle anılır. Altı kat, kat gökte mahfuz, Allah onu muhafaza ediyor. Allah o zekat veren kulun malını ve kendini muhafaza ediyor diye söylenir. Yedinci kat gökte mağfur, Allah zekat verdiği için affı mağfidet etti o kulunu diye söylenir. Arş-ı alada Habibullah arşi-azamda melekler arasında Allah'ın Habibi, Allah'ın dostu çünkü malından zeketini ayırdı. Müminleri, fakirleri, dul kadınları, öksüzleri memnun etti, mesrur etti. Allah'ın Habibi oldu bu kimse, Allah'ın sevgilisi oldu bu kimse veya ayrı ayrı isimleri zikrolunur, tekrim olunur. Zekete hile arama, zekete hut'a arama, zekete bahana arama. Bir kimse namazını beş vakit kılar. Zekatını vermezse namazı kabul değil. Bir kimse zekatını verir namazını kılmazsa namazı değil bu açta işte zekatı tabunu değil. Böyle üç ayeti celile ikiz olarak nazil oldu. Birisi "Aqimûs salâte ve âtuz zekâte." Namazınızı kılın, zekatınızı verin. İkinci ayeti celile "Vabuddûllâhe ve lâ tüşrikû <gülüyor> bihi şey'en ve bil Allah'a, peygambere itaatı var da Annesine babasına itaati yok, Allah kendine ve Muhammed'ine olan itaati kabul etmiyor. Anneni babanı razı etmeyince. Üçüncüsü, Atîullâh ve Atîur Rasul Allah'a itaat ediyor da hazgat Muhammed'i kabul etmiyor. Allah bunu da kabul etmiyor, onun imanını kabul etmiyor. Hazreti Muhammed'i tasdik etmeyince onun imanını kabul etmiyor. Hazreti Muhammed'e çöp devisi dediği için onun imanını kabul etmiyor. Kur'an'a çöp kanunu dediği için onun imanını kabul etmiyor. Birisi zeketine hile arıyor. Bir müftü efendiyle görüşmüştük, o söylemişti. On bin kadar lira zeketi, zekat vermek kendine farz oluyor. 10 bin de ne var? Adana'da zenginler var ki ben bilirdim. Develli oğlu vardık birinin yanına diyor. İmam Hatip'a yardım eder misin? Dedik diyor. İsmini de anlayayım. Mustafa Özgür. Kayserili. Fabrikatör. Merkadı Nur olsun. Yedi diyor, zeket ile, zeket ile yapılırsa ben zeketimle imam hatibi tamam yaptırayım. Kaça çıkıyor? Diyor ki 100 bin liraya. Eh ben yaptırırım öyleyse. Benim zekette borcum 400 bin liraya varır diyor. Çıkardı diyor, 80 bin lirasını... Böyle sarılmış diyor, 80 bin lirasını önümüze koydu. Olursa veriyim efendim dedi. Hoca kısmısı kolayını bulur oğlum. <gülüyor> Yok da efendi, sen ver. Ben onu talebelere devreder, İmam Hatib'e bahşettirdim. Sen yarınız bir. 80 bin lira verdi zekatından diyor, diyor ki 100 bin liraya bende yani dört bin liralık zekatım vardı diyor. Lakin ömür vadiye gülmedi, o 80 bin lirayla kaldı, adam vefat etti, gitti diyor. Sen fırsatın eldeyken, canın kafesteyken, daha fırsat seniyken günü gelince ver, vermedin mi ölürsün, borçluk alırsın. Birisinin on bin lira zekatı oluyor. Bir gülat buğdayın içerisine on bin lirayı koyuyor. Saklıyor. Hileyi şeriyye yapayım diyor. Bir fıkarayı çığırıyor, şu buğda şu çuvaldaki zeketimi kabul ettin mi diyor. Kabul ettim diyor. Yiyejackson bu buğday diyor satacağım da yavrularıma bayramlık bir şey alacağım. diyor fakir. Bana sat geriye diyor. Kaça verin? 25 liraya. Ben 30 lira veriyorum buğdayına. Hakkın kulyen halal olsun mu diyor. halal olsun diyor. E hem zekatimi verdim hem elinden aldım. Allah indinde benim borcum kalmadı diyor. Kalmadı diyor. Gece yatıyor rüyaya, gece uykuya yatıyor, melekler gelmişler, melekler gelmişler. Büyük bir kazan, içini suyla doldurmuşlar, altını ataşla Ataşla odunlarla ateşlıyorlar, su kaynamaya başlamış. Bu adamı tutmuşlar elinden, kolundan, seni kazanın içine koyacağız, yanıyorum ben diyor. Yok seni yakmayacağız, biz altındaki kabı yakıyoruz, sen yanmazsın. Su 100 dereceyi geçmiştir, ben yanıyorum diyor. Ben yanırım, yanacağımı biliyorum. Bunda yanacağını bilmiyor da, fakire bir buğlak içerisinde, 10 bin lira verip geriye halal et demeyle yanacağını bilmiyor mu diyor? <gülüyor> Bunun için böyle hilene götürmez, zekat lazımdı ya, zekat vermek lazımdı ya, aileme sene başı gelmeden malımı veriyorum efendim. Kurtardın şimdi, hiç imkanı yok. Yanalsın. Ailem öylece olsa yavrularına malı taksim ettin ben, lan, mal benimdi, Ne yalan söylüyor? Allah'la kendi aranda, vicdanının hamiyetini samimiyetini muhafaza et niyet mümini mümin ameli, min amelihi. müminin niyeti ameline göre kabul olur yani göre kabul olur ameli bunun için riayet et bugün mevzumuz zeketten bu kadar dönüyorum <gülüyor> açıl bir aşkla. <gülüyor> söylüyor. Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et ya Rabbi. <gülüyor> Suallara cevap verilecek olsa kürsünün üzerinde yalnız cevabla meşgul olmamız lazım geldiğinden din kardeşimizin birisi diyor ki hükümete verdiğimiz vergiyle o şur sabıt olur mu diyor. Birkaç diyor ki günde bize geliyorlar diyorlar. <gülüyor> ben diyorum ki müftü Lazifelidir, maiş alıyor, cevap vermek istiyor, oraya gidin. Abdullah efendi üstazımız bizden üstazdır, bizden alimdir, kâmildir, ahlakından belli. Kendi kürsüsünü bize terk etmiş, kendi bir küçük camiye çekilmiş, bu kadar insaflı, bu kadar merhamatlı, bu kadar vicdanlı bir alim olmaz. Get ona danış diyorum, yine diyor bize danışana göre cevap vereyim tarlaların vergisi zekat yerine sayılır mı sayılmaz mı ben de bilemiyordum İstanbul'a gittim Omar Nasuhu Bilmen Üstaz'a müfessire danıştık 13 sual sorduk başta bu yazılıydı cevap 3 günde çıkabildi çünkü heyet toplanmış diyor ki tarlaların vergisi tarlaların vergisi hoşlu Muhammediye'ye sayılmazdır o devletin aldığıdır fakirin hakkı var essah olan budur diyor Ömer Nasuhu bilmen Ayır, korkma çok sorma Allah onu bereket yüzünden baş verir biiznillah İkincisi, anemler anemler e, mallara şimdi, eskiden alıyorlardı ya şimdi almıyorlar o zaman alıyorlardı Anemler, zeket yerine sayılır mı, sayılır diyen kitaplar varsa da o zayıftır, o zayıftır, hakikatı şudur, essah olan verilmeli, böyle yazılı. İki, üçüncüsü, dört kardeş bir arada, bunları da sordum, zeket lazım geliyor evlerinden, kırk koyunları var ya, babaları ölmüş, babaları ölmüş, onlar koyunları düşüyor. Kırk koyun var ama evlat başına onar düşüyor. Zeket lazım gelir mi? Ayrılmadıkları için lazım gelir. Ayrılsalar gelmez diyor. Ben Bu fetvaların ta İstanbul, Ömer Nasuh'u bilmenden aldığım kelimeler bunun için zerre kadar şüphe götürmez. Her sokakta gezen, her köyde cerreden, her araya düşmüş insandan danışıyor. Birisi gelmiş bu. Bazısı hocanın diyor, bazısı hocanın yemişen kızı oğluma düşürüyor, bazısı düşürmüyor. <gülüyor> Abdullah efendi düşürüyor mu, Müftefendi efendi düşürüyor mu, biz düşürüyor mu? Yok! Kim düşürüyor? Sırtında bir hevbe, çadırın önünde Kur'an okuyan bir hocaya danıştım da, o düşürüyor diyor. Keyfine o geliyor, keyfine o geliyor, onun için onlar yüz karası. Yüz karası, bize danış da bak nasıl cevap verdik Allah'ın ünayetiyle. Bunun için hoşrun verilir, zekatin verilir, ıskatın verilir, vasiyetin verilir, fityan verilir. Hile arama Allah aşkına. Allah o kurbanları kesenden etsin. Allah o zeketleri verenden etsin. Küsülyon, küsülyon, bu dünya, şimdiki geniş dünya, zengin dünya, vermemek devrim Allah aşkına canım. Fıkaralar arada dolanırken nasıl insafın vardı zekatını vermen? Zorunan oraya çevirmem bizi. Bugün bir hadisi şerif okuyacağım, devam edeceğim. Açıl bir aşkla. <gülüyor> Resulü. Kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Tevfik güne refik etti ya Rabbi. Seb'atun yuzilluhum ullahu fî zilli. Yevme lâ zille illâ İmanun adil ve şâbun neşâ'a fî ibadetillâhi teâlâ ve racülün galbuhu muallakun bil إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تخاصبان فاشتمعا على ذلك فافترق عليه ورجل ذكر الله تعالى حاليا ففاضت أعينه ورجل دع في امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أقاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقات Fa hatta la ta'lam emaluhu ma tufiqu yeminihu. Rasulullah wa nata Habibullah. Bu hadisi uzun okudum. Umumu bitirmeye niyet ediyorum. Allah niyetimle mecur inşallah. Seb'atun yudilluhumullahu fi zilli arş Azam'ın gölgesinden başka hiçbir gölge olmadığı lahit'ta. Arş-ı Azam'ın gölgesi var. Ondan başka mahşer yerinde hiç gölge yok. Güneş bir mızrak boyu inmiş. Herkes bir araya çitinmiş. İmneyi atsan düşecek yer yok. Kimisi dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi boğazına kadar terlerin içine kar olmuş. Lakin yedi sınıf, yedi kimse, içimizden içimizden yeni türlü insan, Arş Alzamın gölgesinde, Hazreti Muhammed'in civarında gölgelenecek safa sürecek. Mahşer yeri, mahşer yeri, 50 bin sene devam edecek diyor kitap. 50 bin sene, 50 bin sene. Lakin, lakin müttaki olanlara. Arşı Ağzam'ın bölgesindeki olanlara bir koyun sağımı kadar ancak gelecek. Hapishanede olana her günü yıl geçiyor. Sen serbest çarşılarda, pazarlarda gezerkene günün saatler gibi geçiyor. Görmüyor mu? O Sultan-ı Enbiya'nın, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında zevki safa sürüyor. O biri de kafasına bir mızrak boyu güneş inmiş, beyin longur longur kaynıyor. Kellere kar kolmuş, ona geç gelmez mi? Allah o bölgenin altına çekilen Zümra'yı evrara bizlere de ilhak etti ya Rabbi. Allah. Hocam acele söyle, bitirelim inşallah biz bu bölgenin altında var mı yok mu yok? İnşallah var. Birincisi, imamun adilun adaletli olan hokumdarlar arş-ı gölgesinde gölgelenecek. Hokumdar deyince, yalnız reisi cumhurula, başvekili alma eline. Yalnız onu alma, oraya gitmesin kafan. Ya? evinde çocukların arasında sen hokumdarsın. Köyünde muhtar hokumdar. Memleketinde belediye reisi hokumdar. Memlekette makam, vilayette vali hokumdar makamında. Bunlardan, ev sahibinden adaleti terk eder, çocuğunun birisinin üzerine Üzerine malını tüp dafu ettirip de Ötekilerini inil inil inleden O mahşar yerinde inle atsan düşmez zirde kaynayacak Bütün yavrusunu müsavi tutan Vicdanlı, hamiyetli buğdayın bile karnı yarıktır buğdayın Yani belki belişirken bir buğday kalırsa ellerinde, o yarık yerden kessinler Allah, Allah buğdayın bile karnını yarık halketti. Böyle adalete riayet ederse bir kimse, adaletli hokumdar olursa, arş-ı azamın bölgesindedir o. Adalet denildi mi daima Umarul ı Farik radıyallahu anh Efendimiz gelir hatıra bir memlekete vali gönderdiği kimse orada bir evi kaldırıp yerine hükümet dairesi yaptırmak için vali emretti evde bir yahudinin idi yahudi eve geldi ağlamaya başladı ne ağlıyorsun dedi doğum bizim vali dedi bizim evin kalkmasını istimlak edilmesini emretti kaldırıyorlar korkma dedi Onların padişahı Umarun Farid radıyallahu an dedi. Git oraya şekva et yaptıramazlar.'' dedi. Bildiğin gibi değil, çok mahvur bir vali. Hiç korkma, git diyor dedi. Yahudi gitti, Medine'yi tahireye vardı, aradı, nerede Umarun Farid dedi. Bu tarafa gitti dediler. ...o tarafa avaneye çıktı zannetti... ...o tarafa geliyordu... Yönü yıkılmış... ...bir yerde biraz gemik yığınları var... ...kerpicin üstünde... ...yedi yerinden hırkası yamalı... ...bir zat yatıyor... ...vardı dedi ki... ...kardeşim... Omarul fareyi görmedin mi dedi... ...ne diyeceksin oğlum dedi... ...oturdu... ...ne yapacaksın... ...ne yapayım dedi... ...bizim oraya bir vali göndermiş de... Evimi yıkıyorlar da, evimi yıkıyorlar da, ben valiye, şekvaya geldim. Evimde yedi sekiz tane çocuğum, ben de Yahudiyim ama yine Hazreti Ömer'in adaleti kuvvetliymiş. Ben ona ricaya geldim. Şuradan bir gemik ver bana dedi. Kağıt yok daha. Koyun geminin küreğinin üstüne. Ey vali, ey vali, hasmını ikna ettinse ettin ettin. Etmeliyse seni diyorum. derhal gel huzuruma diyor. Hadi götür ben Umar-ı dedi. Çok müteessir çıktı. Bizim valinin geyişi de Bunun geyişi de Çıktı dışarıya, mezerin kenarına gemiyi atmış. Şimdi varınca vurur, kafamı yarar bununla. Hiç tanımaz Umar'ı dedi. Radıyallahu anh. Oraya attı geliyordu kadınlar sudan gelirmiş. neden geliyorsunuz dedi. Hazreti Ömer'den geliyorum. niye geliyorsun böyle böyle mesele. elime bir kağıt bir tırat bir şey verdi mi? Bir mal verdi üstüne yazdı attım oraya. Allah canını atsın dedi kadınlar. Yahu götür de. işe yaramazsa orada at dedi. Pişman olursun yani Yemeği geri aldı koynuna koydu. Vardı ailesine dedi ki getirdim. Kaç günde geldiyse. öpüp öpüp tepesine koyuyor kadın. Kadın biliyor, Yahudi bilmiyor. Yarın erkanı devlet toplandı mı göster o valinin gözüne bu gemikteki yazıyı geriden dedi. Peki dedi ve iletti. Acele haber veriyorum. Bunlar uzun ya. Yani meseleyi bitireceğim. Gemiyi gösterdi gözüne yazıyı gördüğü Omarul Farig'in yazısı baktı ki Hasmı ikna ettinse ettin etmedin ise derhal huzuruma gel azlediyorum seni dedi <gülüyor> vali sandalyeden aşağı düşmüş debeleniyor aman ne oldun vali şu adamı getirin şu gemik sahibini sarığını çıkardı kendi boğazına daktı. ne kadar beni sürürsen sürür, Hazrat-ı Omar'ın huzuruna beni götürmedin! Ben onun adaletinden korkarım dedi! Allah. ''O Yahudi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allah Allah yedi yerinden yamalı olan bir zatın korkusundan valiler titri titriyor! Ya Rabbi bu nasıl dedi Onun içi hokumdardır. İman doluydu. Adalet doluydu. Allah cümlemize adaletler nasip etti ya Rabbi. Onun için evinde adaletini boz. Çocuğun oğulluğunu bir türlü tut. Öteki yavrumu bir türlü tut. İki aile arasında iki evliysen sonrakına muhabbet et. ikincisini bırak bir tarafa. Allah'ın huzuruna bir tarafı kâlık olarak varacak öyle olanlar. Geç hocam, geçmenin imkanı yok ki. Bitireceğim diyordum, bitirmenin imkanı yok ki. Estagfirullah bismillah. Her gün hutbada her cuma okuran. inna Allah estağfirullah bismillah. İnna ve ita iz-zil-kurba ve vel vel Bütün Kur'an bu ayetin içine cem olmuş manası. Yarısı emir ayeti, yarısı nehi ayeti. Bu bu ayetle amel ettin bütün Kur'an'la amel etmiş gibi. Adalet hakkında konuşamayacağım. Ne yapayım? Aşağıya gitmem lazım oluyor. Git hocam da sonra inşallah oralardan bahsedersin. Açıl bir daha aşkla. Allahu ekber. Muhammedun abduhu ve resulü. Kelimesiyle cümlemize husna hatımer tevfik etti ya Rabbi ve şapun neş'e e fi ibadetillahi teala ikinci fıkrası hadis hadisi şerifin cenabu hakka ibadet etmekte neş'et eden iştahları olan ibadetten zevk duyan gençler de arş azamın gölgesinde olacak. Genci e, arana girmiş sizin sitilleriniz ve çiçeğiniz gibi görünüyor elhamdülillah. Bir zaman geldim, gençler namaza gelmesin, küçükler girmesin, küçükler girmesin, kerevikten kovun bunları. Yazık dedim bir gün aşağı camide, size yazık. Bir tarafınız sakallı, bir tarafınız sakal koymasa bile kıpkır, kıpkır, saçlarınızda tek siyah yok. Çocuklarınız dededir diyor. Böyle olduğu halde siz öldükten sonra bu camileri kim meşgul edecek? Buraya kim girip çıkacak? Gazineye alıştır, meyhaneye alıştır, tiyatroya alıştır, sinemaya alıştır, kumara alıştır, Irak'ıya alıştır. Camiye getirme yanında bakalım, vicdansız! Vicdansız, onu daha güçlüyü kime bükecektin. Bizim 10 bin yaşındaki çocuktan memleketimizden 8 misafirimiz geldi. Aşan beraberdik. Şimdi Advan'dan, Erciş'ten vesaire yerden 3-5 tane daha geldi. Haberin olmuyor memleketin ortasında ya. Allah kızı için vaazını biz de bir duyalım diye geliyorlar. Laf gelir ama geliyorlar. Ne yapalım? Şöhreti kazibeye aldanmışlar, yalançı şöhrete aldanmışlar, iyi zannediyorlar, geliyorlar, ne yapayım? Böyle onlardan gelen haberden, sevgili yavrumuz 11 yaşında, dünyası da zayıf, 7 ayda doğduğundan de her sene vitaminli iğne ve hafa ihtiyacı var. Her sene yaptırırım, oruç tutuyor diyor, tüm diyor. Yahu tutmasın diye tembih etti midi? yani icip daha büyüsün, gemi gelsin. bizim orada çocuk oruç tutmazsa çok ayıp olur, ayıp olur. Çünkü komşu hep böyle, kendinin gütçüğü belki tutuyor, çocuk mecburu tutacak. Senin çocuğun da mecburu yiyecek. Çünkü yiyenlerin içine salıyorsun. 15 yaşına varacak yine yiyecek. Sokaklarda sıralar gülecek. Gözlerine duru inşallah. Demek ki, gençliklerinde ibadetten neşke alanlar da arş-ı alzamın gölgesinde. Böyle bir genç haber vereyim sana. Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Bir memleketten bir memlekete, acele konuşuyorum görüyor musun? Yani yetireyim diye, bir memleketten bir memlekete seyahat ettim. Vardım ki bir çocuk toprağla oynuyor, bazı ağlıyor, bazı gülüyor. Şuna selam versem mola, vermesem mola dedim. Yanına yaklaşınca, esselamu aleyküm evladım dedim. Ve aleykümüsselam ya Malik Dinar dedi. Oğlum ben buraya 20-30 günlük mesafede uzağım. Beni neden biliyorsun sen dedim diyor. Seni ta alemi ervahta bilirim ben. Yani alemi ervahtan bilirim. Abdülkadir Geylan Efendimiz birisine rast geldi mi? Nasılsın Ahmet Efendi, iyi misin? Efendim hiç görüşmedik. Senin ismin yine alemi ervahta Ahmet idi. Orada görüşürdüm seninle diyor. Abdülkadir Geylan Efendimiz. Allah şefaatlerine nail etti ya Rabbi. Bazı böyle yerler de Bazım dinle. Bakalım dedi, çocuk haklı mı konuşuyor, haksız mı? Ben bir daha inceleyim dedi. Malik İbni Dinar dedi ki, ''Oğlum insana nefsini ne yapar, aklı ne yapar?'' ''Sana yaptığı gibi yapar amca'' dedi. Şöyle oraya geldiğinde, ''Selam versen mi ola?'' diyen aklınıdı. vermesen mi ola?'' diyen de nefsınıdı. Benim huzuruma gelince, yakınıma, her üstüne çıktı aklın da selam verdiniz. Allah ya, Allah ya, <gülüyor> Allah, Allah, ya Rabbi, Allah Allah. Kuvvete illa billahil ali azim dedi şimdi. Dedi yavrucuğum bu kemalinizle bu beyikliğinizle neyi toprağıyla oynuyorsun böyle toprak savuruyorsun. Dedi ki amca toprağıyla oynadığım yok. Nefsim aldanır da Dünyaya muhabbet verdi Topraktan halkolundum Yine toprağa gireceğim diyor. Ben bunu söylüyorum Yoksa böyle diyor Toprağla oynayacak kadar fikirsiz Değilim ben diyor La havlu ve la boyate illa Diyor Yavrum diyor Bazı ağlıyorsun Bazı gülüyorsun ya iyice ağlar insan ya iyice güler. Benim mevsimde hem ağlama hem gülmek olmaz. Sen niye bazı gülüyorsun bazı ağla dedi? <gülüyor> Efendim dedi. Halıkü Zülcelal'ın ayeti celilelerini düşünüyorum. Faqa bismillah. billahi ismihi faqa alefe min badihim halfun adau's sadata ve ettabu'u şehadata sefeyelgauna Namazını kılmayanlar, şehvetinin ardına düşenler, gayya huysuna girecekti. Allah'ın azapları var. Azabını düşünüyorum, gözlerim durmuyor, ağlıyorum. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala efsarihim <gülüyor> zişayetun ve lehum azabun elim lehum azabun azim. Birçok yerde Kur'an'da var, bir yerde azap ayeti var. Onlar beni korkutuyor da onun için ağlıyorum dedi. Niye gülüyorsun? İkinci ayet çıkıyor karşıma. Evet. لَا تَقْنَتُوا بِرْرَحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا اللّٰهَ يَعْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَةٍ günahımızı, Allah'a şirk etmezsek, Celil günahımızı, Halkı'dan ayeti Celil'e çıkıyor karşıma, Ola beni güldürüyor diyor. Oğlum diyor, Sen daha azep görecek kadar mevsimde değilsin, Yaşın genç diyor. Ne korkuyorsun? Vay amucamma diyor. Geçen anneme baktım da, yokarısına büyük odunları koyuyor, aş aş aşağısına kırgılarını, küçük odunları koyuyor, çalıları. Yarın cehennemde ben cehennem tuturuğu olursam, gençler olursa ne yapacağım diye ağlayayım dedi. İnsan gördüğünden ibret dedi. İbret almalı. Allah bize ibretler ver ya Rabbi. Amin. Kusurlarımızı affet ya Rabbi. Amin. Böyle burayı da geçiyoruz. Gencikene ibadetten neşe alanlar da Arş-ı Azam'ın gölgesinde. وَرَجُلُمْ غَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسْجِدِ Evet, kalbi mescitlere mermut olarak Namaza hazır olan, ezanın birini, namazın birini dilip ikinci kulağını ezene veren kimseler de arş gölgesinde. Camia kalbi, böyle camia kalbi elektrik gibi takılmış, kancil gibi takılmış, kalbi camia bağlanmış. Cemaat'ı terk edemiyor cemaati terk edemeyim beş vakit namaza devam ediyorsan korkma inşallah peygamberin civarındasın elhamdülillah burayı da böyle geçiyorum çünkü çok konuştum bunlardan daha devam edelim ve racülâni tehâbbe feştemâ alâ zâlik feftereka'li hubb fillah tariqıyla Allah rızası için sevişmek tariqıyla İki kimse, daha ziyade kimse birbiriyle muhabbet eder, sohbet eder de ölene kadar Allah için dostluklarını bırakmazlarsa onlar da arşi azamın gölgesinde. Allah için sevişmiş. Başka karazı, avazı yok Müslümanlar. Sırf Mevlamızın sevdiği diyerek ziyaret eder. Sırf Mevlamızın Muhabbet ettiği kul değil sever. Böyle kimseler de arş gölgesinde. Misalsız geçemeyeceğim. Açıl bir aşkıla. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husna hatimeler tevfik et ya Rabbi. Tevfiküne refik et ya Rabbi. Yarın mahşarda diyor kitaplarımız. Mahşarda Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve Rabbimiz benim için ne amelim var ya Musa? Namaz kılıyorum ya Rabbi. Oruç tutuyorum ya Rabbi. Zikrediyorum ya Rabbi. Hep senin için. Onlar senin için. Namaz cennete delil olacak. Elinden tutacak, götürecek. Senin için. Oruç cennetle cehennem arasında kalkan olacak. Seni cehenneme göstermeyecek. Onun o da senin için. Zikrullah, Sırat Köprüsü'nün üzerinde nur olacak, seni cennete geçirecek O senin için. Benim için ne amel ettin? Benim için ne amelin var? Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Ya Rabbi bilemedim beni o amele delalet et. Sevdiğini benim için sev. Sevmediğini benim için sevme, benim için amel bu dedi. Dünyada ne kadar insan seviyorsan, ya ilminden, ya amelinden, ya zikrinden, ya adaletinden, ya güzel ahlakından sev. Ne kadar sevmediğin insan varsa, beynamazlığından, oruç yediğinden, kumar oynadığından, zina ettiğinden, yere ettiğinden sevme, benim için amel budur, diyor Allah'ımız. Allah için böyle sevişenlerden iki kişi mahşer yerinde. Günahı sevabı tartılıyor, günahı bir tecik ağır geliyor. E bir günahı ağır geldi mi onun mukabili cehennemde yanması lazım. Denge denk gelirse cennete gitmesi lazım. Bir tecik artarsa cennete gitmek lazım. Böyle karar. Ya Rabbi diyor, müsaade buyurursan, ha bir sevap arayayım da geleyim. Annem var, babam var, kardeşim var, emmim var, dayım var, akrabam var, bibim var, halam var, teyzem var, hadi geziyim gezeyim ya Rabbi. Gez kulum, müsaade ediyorum, bulabilirsen cennet. Varıyor, babasının boğazına sarılıyor askerden gelirken ilk senin boğazına sarılmıştır gurbetten ey benim için bağlı yanan babacığım cehenneme geliyorum ha bir tecik sevap ver Allah Allah. veremeyeceğim oğlum Allah Allah. <gülüyor> benim daha amelim belli değil dağıtılmadı evet dağıtılmadı ben nasıl sana sevabım vereyim de cehenneme gideyim <gülüyor> <gülüyor> Annesine varıyor. Anneciğim, kurban olduğum anneciğim, memesinden emdiğim anneciğim, ciğer faresi olduğum anneciğim, bana bir tek sevap ver. Get oğlum, kardeşten karın yakındır. Veremeyeceğim. Hesabım benim değil. En, daha dahi, tüm geziyor. İmkanı yok. Kaygılı kaygılı Allah'ın huzuruna gidecek diyor. Allah'ın huzuruna giderken... ...dünyada Allah için... ...seviştiri bir dosttur... ...askeriyor. Diyor, ne arıyorum diyor. Bir sevap arayıyorum. Benim de günahım... ...bir tecik ağır geldi. Ben de bir sevap aralıyorum. Lakin diyor. İkimiz dünyada... ...Allah için birbirimizi ziyaret... ederdik. Allah için... ...konuşurduk. Allah için... ...kardaşıdık. O bir günahı da bana ver de diyor... ''Ben o iki günahın yerine yanayım da sen olsun cennete git.'' diyor. <Gülüyor> Halika Zülcelalımız ''Ne yapıyorsun kulum?'' diyecektir ''Ne yapıyorsun?'' ''Sen kana fedakarlık ediyor, onun bir günahını da alıp cehenneme gitmek istiyorsun da ben sahi olan Allah ikinizi de affettikten sonra... Kim karışır benim kudretime? İkinizi de affediyorum. Kardeşin elinden tutta Haydi cennete diyor Allah'ımız. <gülüyor> diyecek elhamdülillah. Bunun için Allah rızası için bu hakka dair söz çok. Her bir yerinde bir gün bağız verdim bunun ya. Acele ediyorum da onun için böyle geçiyorum. Teype de alıyorlar herhalde. Onun için devam edelim inşallah. Dördüncüsü, beşincisi وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ Teala حَالِيَنْ kafadat aynahu, <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ı, Halik'i Zülcelal'ı, Allah'ımızı, masivadan Dünya muhabbetinden hali, her şeyi gönlünden çıkarmış, tek Allah'ı zikrediyor zikrederken öyle gözleri ağlıyor. Yahut insanlardan hali evinin bucağına çekilmiş, seharla kalkmış, Allah'a boyun bükmüş. Bükmüş Allah'a boyun. Allah, Allah, Allah, Allah derken gözünden sim sim yaş gelen yaş gelen Kimse de Alşığ Alzamın gölgesinde buyuruyor peygamberimiz. Masivadan hali, insanlardan hali yalnız yerlerde zikir çok eftal. Biznillahi teala Allah kabula karinesin inşallah. Zikredenlerimizi arada çok etsin inşallah. Burada. Devam edemeyeceğim. Geçenler çok konuşmuştun çünkü. Zikrullah şifaul kulüp. Kalben Allah'ı zikir, kibir gibi, riya gibi, süm'a gibi, hıkıt gibi kötü ahlakları mahveder elhamdülillah. <Gülüyor> Kalbi zikreden, içinden zikreden, sükunatla zikreden kimse zikreden kimse arşı gözlerinden de yaş geliyorsa onlar da arşı azamın gölgesinde buyuruyor sultani i enbiya efendimiz devam ediyoruz veracülün de'atü imra'atün ve'atü mansıbin ve cemalin inni akâfullahe rabbel alemin haseb sahibesi olan kadın Fehl-i icrasına davet ettiğinde Cenab-ı Hak'tan korkarım diye muvafakat etmeyen kimse de Arşi Azam'ın gölgesinde. Anlayamadım. Zengin, güzel, zengin, güzel namusuna seni davet ediyor. Allah'ın korkusundan O'na yakin olmuyorsan sen de arş-ı azamın gölgesinde gölgelemeyeceksin. Yerin ile zınkır geceler geceleri sokak, sokak dolaşır. Yerin namusuna hakaret edersen, وَلَا bu zina buyuruyor Allah. Zinaya garip olman, ikisi, zina edenin ikisi, çotlu olarak Allah'ın huzuruna varacak. Onların kokusundan, bütün millet feryat edecek. Yarabbi şunları cehenneme at diyecek. Ona yaklaştığı zaman iman varsa uçkullarla ellerini mi? imanları içinden çığıracak. Durun biz çıkalım kölge gibi başımızda duranım da imansız olarak ben zina edeyim. Kevbe eder, istiğfar eder, Allah ne davet ederse iman geriye kalbine döner. Irak'ı içerken, elini şişeden tuttuğu zaman, gadahtan tuttuğu zaman onu Allah neye diyor. İçme! Yine içecekse içi böyle diyor. Merem içeceksin diyor iman. Ben çıkayım da imanın özeline Irak'ı şarabı dökme diyor. İman gölge gibi kalıyor. Hadis-i şerif bu dair pek çok okuma mevsimimiz yok. Ne yapalım? <gülüyor> Demek hasep nesep sahibesi bir kadın feyl-i şeni, fena feyl seni çığırırsa ben Allah'tan korkarım diye onun rızasını yerine getirmeyip onu reddeden kimse de gölgesinde bir talebe her gün bir kadının kapısının önünden geçerdi 3 ay göz dikti kitaplarda yazılı şu talebeyi bir el gidebilir miyim ol acaba dedi bir cazı kadını tuttu yatsı namazından yahut da sabah namazından hangi namazsa hatırımda kalmamış Giderken yahut da okumaya giderken bir ihtiyar kadın bana yardım edene Allah yardım etsin diye bir talaş gösterdi o kapıdan. Ne anam koyun kaçırdım yavrum şunu tutmuyor dedi. İçeriye oğlan kitap koltuğunda gir verince talebe o koca arı kapıyı çekti ve kitledi. İçerideki kadın ayaklarına sarıldı. Dakika diplomamı isteyemiyordu. Üç aydır aşığım senin dedi. Üç aydır seni takip ederim. O kadın gitti geldi gitti. Artık sen benimle olacaksın. Şu koltuğumdaki Kur'an'ın tefsiri olur. Ve ne takribi zina buyuruyor Allah? Sana yakın olamam, olamam. Dedi ki, yakın olamam mı? Şimdi damın merdubanı var, içinden üstüne çıkar, saçlarımı, yavlığımı yırtar, bir delavanın üstüme girdi, yetişin der, devdiri devdiri seni öldürürüm dedi, Daşa Taşa göndürttürürüm. Namusumu hakipa inerim. Benim isteğimi vereceksin. Der. Gel etme anacığım, yapma. En büyük günahdır. Günah-ı Adam öldürmüş gibi büyük buna. Yani ne yapayım dedi. hiç çarem yok vallahi seni deziririm. Peki <gülüyor> içeriye gittiler. ırbık da dışarıya geleyim bir af içerisinde gideyim. Orada kapının birini aç verdi salonda bura 100 numara buyur dedi. Bura tuvalet. İçeriye girdi. İçinden Allah'a yalvarıyor. Ha canımı al da kurban olduğum Allah, bazı nayg göstermedi. Ha canımı al ver burada ne var da bana zinayı gösterme. Can iade e, etmezse can alınmaz ki. Orada dinlerkene melekler tarafından kalbine Allah ilham ediyor. Oradaki pislikleri üstüne sür de senden bitsinsin kalsın diyor. Diyor, kalbine oradaki pislikleri üstüne sürmeye başlıyor o pislikle dışarıya çıkıverince pis kokunca kadın diyor ki çık çık çık çık senden çık diyor dışarıya çıkıyor dışımı pis ettim içimdeki iman pis olmaz elhamdülillah diyor suya atılıyor ve veriyor bu zat vefat etti şimdi kabrinin yanından geçerken ediyor kitaplar miski ambel gibi kokuyor çünkü kötü kokuyuyla kendini kurtardı, <gülüyor> iyi kokuyu Allah kadarına lutfetten. <gülüyor> Allah <'a> bildik mi? <gülüyor> Harun Reşit. Harun Reşit padişah. Devrin padişahı. Devrin padişahı. Zübeyde gibi bir hanımı olduğu halde Zübeyde. Ta Bağdat'tan Mekke Medine'ye su götüren kadın. Kırk günlük yere hayır götüren kadın bin liraya bin madeni liraya bir Kur'an yazdırmış böyle hayır hasenat sahibi aç verince lentenalül birra hatta tüm mimma tuibbun Arapça ve ilmide olduğu için sevdiğini Allah yolunda vermedikçe birri ihsana cenneti alaya nail olamadığı çıkınca elindeki Kur'an'dan sevgili bir şey olmadığı için bir evsizi bir fıkarayı açırmış. al şu Kur'an senin olsun da sat da parasıyla geçelim <gülüyor> bu kadar seki olan bir kadın Harun Reşid'in ailesi cennetlik miyiz? cehennemlik miyiz? bilemiyoruz derken Harun Reşid demiş ki cennetlik değilsem seni üçten 9'a kadar tatlı ediyorum demiş ben cennetliyim Yerkeğe gelmiş böyle demiş, ciğerine ataşlar düşmüş. Yarabbi niye diyeyim ailem boş oldu. Hocaları toplamışlar, danışmışlar, danışmışlar, danışmışlar. Efendim hiç olmaz, üçten dokuz demişsin, zevci ahar ister. Bir başka üç ay on gün duracak çocuğu yoksa baktığında, bir herife verilecek, o da bir gün kalacak, ondan sonra o boşayacak, Üç ay, on gün çocuk yoksa iddet beklenecek. Altı ay, yirmi gün sonra aileniz sizin olacak. Bütün ulema birikmiş, imkan bulamıyor. Zamanın en kıymetli alimi, imamı ı Şafii Hazretleri. Genç yaşında, genç yaşında zinde delikanlı, alim ve fazıl, ben kolayını bulurum demiş. Dıkılmış padişah tahtında oturuyor, Ulama oturuyor. İmam-ı Şafii girince herkes ayağa kalkmışlar. Gel. Peygamber sülalesi. Zamanın kutbu latabı. Allah şefaatinen ay iletti Rabbim. İlk sualı şu alışu. Padişahım, sen bize mi muhtessin? Biz sana mı muhtaçız? Padişahlık emrinde siz bana muhtessiniz. Ben sizin efendinizim ilim hususatında ben size muhtecim, siz benim efendimiz. Öyleyse tahttan aşağı in. o yer benim şimdi diyor. Tahttan aşağı ve şuraya diz çök diyor. Padişah iniyor, oraya diz çöküyor. Ha, efendim, İmam-ı Efendimiz oturuyor. Allah'ına, Peygamberine yemin veriyorum. Hiçbir günaha rast geldin de, Allah korkusundan terk ettiğin var mı? Diyor ki padişah utanıyorum diyemiyorum. Diyeceksin dinde utanmak yok. Zübeyde gibi bir hanım ailem olduğu halde elin bir ırzına muhabbetim düştü. Aradım hallette buldum. Kadında keyif oldu. Yatağımı hazırlamış yanına vardım. Uç kuruma el vurduğum zaman içimden Allah'ın korkusu yekindi, vücudum titremeye başladı. Allah korkusundan o günahı terk ettim geldim. Ailen boş değil, sen de cennetliksindir. Bütün hoca ayağa kalktı. Ne fetva veriyorum? Ne ile fetva veriyorum? Ya İmam Şafii! Estağfurullah bismillah. Fa ama men kafam kâm Rabbihi ve nehân nefsâ an elhawa. Fînna elcenneti elmahwa. Ayetiyle fetva veriyorum. Allah'ın huzurunda suçlu durmadan yüzünü kara etmeden korkarak bir günaha rast gelir de Allah korkusundan o günahı terk ederse onun makamı cennettir buyur Allah diyor. Kardeşim gördünüz mü? Yani gördünüz mü? Allah'ımız günahlardan kaçanlardan etsin inşallah. <gülüyor> Çok mu sitam ediyorum bilmiyorum bugün. açıl bir daha aşkla. <gülüyor> Sahatımız gelmiş, bir tecikte fıkramız kalmış. Onu da devam edeyim. Bir adam tacitçe bir sadaka fakat onu hatta öğrenmişler onu ne tünfekle yemin ederler. Yemin ederler. Salatı Rasulullah ve natahabibullah. <Gülüyor> Sığ <Sar> erini diyor peygamberimiz. Sığ erini verdiği sadakayı sol el bilmeyecek kadar gizli sadaka verirse. Gizli sadaka verirse bu da Arşi Azam'ın gölgesinde. Zekat açıktan verilir, öteki de versin de sevaba nail olsun diye borcundur çünkü. Borçtan riya gelmez. Sadaka diyorum ben, onlardan artık, zekatinden, den artık sadaka vereceksen, gizli verirsen daha çok kabul. <gülüyor> Gizli verenden birine haber vereyim. Medine-i Tahire'de, iki cihan güneşimizin şehrinde. Allah gidenlere tekrar, gitmeyenlere Ankara'ya bir zaman nasip etsin. Orada akşam namazına gelirken duvar duta duta bir muhacir geliyor. Birisi vardı dedi ki, kardeşim niye duvarları tutuyorsun, başın mı dönüyor, hasta mısın, felç misin, ne oldun? E başım dönüyor biraz, Allah aşkına doğru söyle, aç mısın yoksa, aç susuz musun yoksa. Üç gündür ekmek yemiyorum, caviden de kalamam diyor. Camiden duvardan guta guta olsun namaz mı kılayım geleyim dedim üç gündür acıldı. Dur öyleyse ben seni davet ediyorum aileme diyeyim geleyim dedi. Kopuştu ailesine hanım dedi. Allah rızası için bugün bir misafir getiriyorum Yiyeceğimiz var mı? Sen yiyirsen bana kalmayacak kadar ben yiyirsem sana kalmayacak kadar bir de çocuğumuz var. Bir kişi doyacak kadar yemeğimiz var dedi. <gülüyor> Öyleyse dedi, çocuğu uyut. Sen de yeme, ben de yemeğim. Ben de yemeğim. O Allah'ın aç kulunu bugün doyuralım dedi. Doyuralım. Peki dedi, yalnız akşam geldik mi ilikmen yanır o zaman. İlikmenin fitilini yağın içine düşür de kirayı söyündür, karanlıkta olsun da benim yediğimi zannetsin ben ağzımı kıpradayım da seni de doksan kemalı afiyetle gizli şu an karnını doyurdalım kadın dedi <Gülüyor> peki kocacığım efendim dedi ve yemeği hazırladı akşamla geldiler elinden tutmuş kafası sendir diyor aclıktan Allah aclıkla, düşmanla terbiye etme ya Rabbi! Sana ve köylü kardeşlerimiz de bugün var herhalde. Bir fakir kimse sufranda beraber bu Ramazan gününde yedirdebilirsen, senin orucundan başka onun orucunda sevabı tüm senin olur, onukla hiç eksik olmaz diyor Peygamberimiz. Aynı onuklu yerinde durur, bir oruç daha tutmuş gibi. Üç yedirsen, Dört oruç tutmuş gibi bir de seninle beraber böyle sevaptır. Yani ezan okundu, bitiriyorum ve topluyorum. Getirdim diyor. Yemeğin başına oturduk bir kişi doyacak kadar var. İkimiz de yiyeceğiz. Kadın, kadın çırayı onarmaya, ışığı onarmaya başladı ve içine fitili düşürdü ve söyündürdü. Ben evkelendim kadına bilmesin diye. Yahun, niye tirayı söğündürdün? <gülüyor> Kocacığım işte şöyle oldu, böyle oldu. Olmaz olsun! Yani bilmesin diye bu kadar gizliyorlar. Dedi ki Allah aşkına hemşehrimize tokanmayın. Böyle karanlıkta yiyelim dedi. Peki kardeşim sen gayrı olman diye ettim dedi. Kendi eline, yahu sahibi elini der, bir tecik lokma dahi almadı, ağzına alır gibi eder, maçır maçır çiğner bir lokma yutmadı, o fakir adam karnını kemal afiyetle doyurdu. Sabah namazına vardılar, sultan embiya Enbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Namazını kıldırdı. Bazı günü aşka geldin mi, bütün namazda, sabah namazının bir hikkatında tüm Yasin'i okurdu, ikinci de tüm Er-Rahman surasını okurdu. Bazı zaman, harp zamanı, sıkıntılı zamanda, ''Ul-eğudu Rabbil Felagînen Nâsi'yle de oldu.'' Onun için bazı imam içinde, bazı imam içinde dua etti, ''Bana dua etti ya Resulallah deyince, ''Allah seni, cemaat-ı tenfih-i cemaat imamdan etmesin. cemaati kaçıran imamdan etmesin seni dedi. Biraz hafif, lakin tabiri erkana da tem riayet ederek kılınırsa, iznillah daha yahtan olur. Sabah namazını Sultan-ı Enbiya Efendimiz kıldırdılar ve yönünü döndüler, lağız nasihat verdi bazı günleri Lağız vermedi, sükut etti, bildiler ki Cibril'e emin geldi. Herkes bakıyor peygamberimize, al döner mor döner, yanaklarından tel gelir. Peygamberimizin, bilirler ki Cibril'e emin geldi, gözünü açtı, ne var ya Resulallah, bir haber mi var? Filan muhacir kardeşimizden ve ailesinden Allah razı oldum diye selam gönderiyordu. O kalk, kalk ayağa diyor, kalkıyor. Allah'ımız senden ve ailenden razı oldu. Ne amel ettin? Hayır ya Resulallah ben bilmiyorum ne amel ettiğim. Sizin gibi namaz kılıyorum. Sizin gibi oruç tutuyorum. Sizin gibi tesbihimi çekiyorum. Allah'a ibadet ediyorum. Dedi. Tesbih deyince şunu söyleyeyim. Yani bitti ya. Sizin vicdanınızdan bir iki dakika istiyorum. Birisi cemaattan sabahla kak verdi ayağa, tesbih çekmeden girişin, niye tesbih çekmiyorsun, münafık alamati işliyorsun? Ya sahabem dedi peygamberimiz, ne diye münafık alamati olur tesbih çekmeyince? Camı kimi sıkar da, olursa, işine yoksa, o münafık şubelerinden biri var da ondan diyor. Camı daha getiriyor onu. Kim cam da, Dâmin suda rahat ettiği gibi rahatlarsa mümindir ve mümini kâmildir o. Cami insanı seçer daima. Neye kaçıyor dedi? Hayır ya Resulallah özrümü haber vereyim dedi. Bizim dedi havlumun içerisine bir Yahudinin hurması evilmiş dedi hurma dökülüyor. Namazdan geçen geç gitti geç mi çocuklar kalkmış haram hurmayı ağzına almış. Var varı soktum çıkardım hurmayı dışarı attım. <gülüyor> Ve onlardan tarafa attım. Onlar kalkmadan yetişeceğim de havluma göklen haram hurmaları Yahudiler tarafa atacağım da onun için tesbih çekmeden kalktım. Öyleyse mazursun dedi. Daha bilirsin. ''Lakin vicdanınızı muazzef ettin sen'' dedi. Ne diye, ''İçinizde o hurmayı satın alıp da bu zata viran olursa cennette refikim olsun'' dedi Peygamberimiz. Yazlık yavrularının hurması yokmuş. Yahudi'ye vardılar, para verdiler, vermiyor. Çalıştılar, vermiyor. Sıttıydı Ağzal Efendimiz. Bir büyük bahçasını o Yahudi'ye verdi. Dedi ki bu hurmayı bu fakire ver bir bahçeyle o hurmayı satın aldı. Dedi benden tarafa satın yökülür hurmayı yerim dedi. Yarısını o Müslüman yer yarısını ben yerim. Bahçeyle tümden alırım aldattım sıttığı dedi. Bir dahaki hurma ağacı mucize olarak dönerek o adamın havlusunun üstüne böyle sarttı. Yahudi koşarak gitti, ''Ya Resulallah, ben iman edeceğim.'' ''Ne diye?'' dedi. ''Benim hurma olduğu gibi kıvrıldı. O Müslümanın kapısının üzerine vardı.'' dedi. <gülüyor> ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve rasulü. kelimesiyle cümlemize, ''Husna hatimeler tevfik et.'' ''Sıttıydın bahçesinde istemiyorum.'' ''Ben veriyorum o o Hurma acil diyor. Onun için kardeşim, Allah rızası için canıda sıkılma, lüzülme, tesbihi çekmeyeceğim diye insanı ama Otobos kaçıyor müstesine, misafirsin müstesine, ihtiyatsın müstesine, acele bir işin var müstesine. Lakin çıkıp da şurada dünel edeceğine tesbihini çek de sevaba nail ol inşallah. ''Ne oldu, ne amel ettin ey muhacirin diyor. ''Bilemiyorum ya Resulallah, Allah'ımız demene emrediyor, bütün sahabeler de biz de böyle amel edelim de rızasını kazanalım.'' diyor. ''Söyleyeceksin.'' dedi. ''Bir muhacir götürdüm evime, bu şekilde yemek yedittim. bilmem bundan mı?'' Peygamberimiz ''Tamam bundan.'' dedi. Hadiste tamam oldu, sözümüz de tamam oldu. Sizin kafalarınızla belki rahatsız haksız ettik. İnşallah yarın daha güzel mevzulara giriyorum ve kadınlar için Yarın cümadır. Bugün bir hadisi şerifle gelmiştim. Onlara da konuşacaktım. Vakit bulamadım. Özür dilerim. İnşallah cemiyetesi gün. Yine yukarıyı verin onlara. Onların hakkında biraz da konuşacağım. İnşallah. İnşallah. Amin. Ya Mu'in. Bir e hormat Taha ve Yasin. Ya oğlu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Amin. Elhamdülillah, Amin. Ehli İslam olduğumuza Elhamdülillah, Camii cemaata geldiğimize Elhamdülillah, Amin. İslam sülbünden geldiğimize binlerce şükür Elhamdülillah, Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vel ağıbetülil müttegîn, Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in, İlahi ilahi, her ricamı bi cûdî Rabbi. İsmi hürmetine rızana erdir. İmanla Allah'ım canımız verdin. Mel'ûne metrudun belini kırdır. İmanımızı şeytana verme ya Rabbi. Kavuşmalarımızı açtık semaya. Boynlarımızı büktük ulaya, Secde edelim olganı Mevla'ya. Cem oldu zünubumuz istiğfar edelim Hudaya. Amin. Kapısında entel Mevla'ya. Yedi kudret ilmiyesiyle yıkılmış, viran olmuş kalplerimizi Rabbim mamuru abadan etti ya Rabbi. Amin. Hiç anar mısınız ölenleri, yer altında olanları, çekini çekini can verenleri. Sarar mı solmuş gül gibi yüzler Söylemez olmuş Bülbül gibi dilleri, Kabir Hazretinden avlayanların Kabir Hazretlerini defi defetti Ya Rabbi, <gülüyor> yeriğini gördüğümüz müminleri, ashabu hayrattan olanları. <gülüyor> hususa bizleri duadan unutmam diyenleri ve alel husus şu mecliste amin diyen dil sahiplerini nari cahiminde yakma ya Rabbi boynumuzu bükme ya Rabbi amin. cehenneme yüzümüz üstün çekme ya Rabbi amin. saharda açılan güller hürmeti amin. Aşkınla harlayan siyerler hürmetine, Vukuda bükülen beller hormatine, Muhammed'inden gelen teller hürmetine. Amin kocasını alıp inlettiğin dullar hürmetine, aşkınla harlayan seller hürmetine, hazratı vesileyi uzmamız olan hazratı Muhammed hürmetine, hazratı Muhammed'e karşı olan sirri muhabbet hürmetine. Amin. salli ve sellim ve barik, aleyh eşrafı nuri, cemil, enbiyayı vel ve velhamdülillahi rabbil alemin rızalillah الله تعالى فاتحا